5. Sohbet Allah'ın kulu sevmesinin sebebi Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevval ayının 12. günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Ey oğul! Hani nerede izzet ve celal sahibi Hakk'a kulluk? Allah'a tam ve hakiki kulluk et. Bütün işlerini eksiksiz, kusursuz ve kifayet miktarı yap. Sen sahibinden kaçmış bir kölesin. Derhal sahibine dön ve emrettiğini yerine getirerek, menettiğinden kaçınarak, hakkındaki hükmüne sabır ve muvaffakat göstererek ona boyun eğ, itaat et, tevazi göster. Senin için bu durum tahakkuk ettiği an, Efendine kulluğun tamam olur ve ondan sana kifayet, kafilik gelir. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurur. Allah kuluna kafi değil mi? Zümer suresi 36. ayet. Allah'a kulluğun tam ve sahih olunca O seni sever. Kalbindeki Allah sevgisi kuvvetlenir. Kendisine karşı sende ülfet, ünsiyet peyda ettirir. Hiçbir güçlük olmadan ve başkasının sohbetini aramana lüzum kalmadan seni kendisine yaklaştırır. Böylece her halükarda O'ndan razı olursun. Öyle ki eğer bunca genişliğine rağmen yeryüzü sana dar gelse, yine bunca genişliğine rağmen bütün kapılar yüzüne kapansa Allah'a asla gücenmez. Ondan başkasının kapısına asla yaklaşmaz. Ondan başkasının taamını asla yemezsin. Böylece Musa aleyhisselama iltihak edersin. Nitekim izzet ve celal sahibi Allah onun hakkında... Şöyle buyurur Biz daha evvel ona bütün süt anaların sütünü emmeyi haram etmiştik Kasas suresi 12. ayet İzzet ve celal sahibi Rabbimiz her şeye şahittir Her şeyde hazır ve nazırdır Her şeyi gözetleyicidir Her şeyi yakındır sizin için ondan müstahini olmak mümkün değildir. Allah'ı tanıdıktan sonra inkar yoluna sapmak ne kadar acı şeydir. Hayf sana ki izzet ve celal sahibi Allah'ı önceleri tanıdığın halde sonradan onu inkara sapıyorsun. Allah'tan asla yüz çevirme. Zira hiç şüphe yok ki bu takdirde sen bütün hayırlardan mahrum kalırsın onunla beraber olmaya, onun emirleri istikametinde gitmeye sabret. Onun yolundan çıkmış olmaya ise asla tahammül gösterme. Bilmiyor musun ki sabreden kadir olur. Bu kendi aklını beğenmişlik, kendi aklına güvenmek ve onunla yola çıkmak neye? Bu acele neye? Bak, İzzet ve Celal sahibi Allah, ne buyuruyor? Ey iman edenler sabır, sebat gösterin. Düşmanlarınıza galebe çalabilmek için onlarla sabır, metanet yarışına girin. Sınırlarda nöbet bekleyin, Allah'tan hakkıyla korkun ta ki kurtuluşa ermeyi ümit edesiniz. Ali İmran Suresi 200. Ayet Kur'an'da sabra temas eden pek çok ayetler vardır ki, bunlar sabır, sebatta ne gibi hayırlar, nimetler, güzel mükafatlar, ilahi lütuflar ve dünyevi uhrevi rahatlar bulunduğuna delalet ederler. Size sabır, sebat gerek. Eğer zorluklar karşısında sabreder ve sebat gösterirseniz, hiç şüphe yok ki hem hemen şimdi hem de ileride bunun faydasını ve size hayırlar getirdiğini göreceksiniz. Siz kabirleri ziyaret etmeli, oralardan ibret almalı, iyi ve salih kişilerle düşüp kalkmalı ve hayırlar işlemelisiniz. İşte bu takdirde işleriniz muhakkak hemen düzelir, kendisine nasihat edildiği halde öğüt almayan ve Hakkı işittiği halde amel etmeyen kişilerden olmayınız Sizin dininizin ortadan kalkmasının dört sebebi vardır Birincisi bildiklerinizle amel etmemeniz Bildiklerinizi yaşamamanızdır İkincisi bilmediklerinizle amel etmenizdir Üçüncüsü bilmediklerinizi öğrenmemeniz ...cahil olarak kalmanızdır. Dördüncüsü, diğer insanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine engel olmanızdır. Ey ahali! Zikir meclislerinde gamdan, kederden kurtulmak ve genişliğe kavuşmak için... Hazır bulununuz Birbirinizin tedavisi için Hazır bulunmayınız Hem vaizin Vaazından kaçıyor Dinlemiyorsunuz Hem de kendisine birçok hatalar Kusurlar buluyor Kendisiyle istisna alay ediyor Ona gülüyor ve eğleniyorsunuz Bu halinizde siz Büyük bir tehlikenin içindesiniz Siz Nasihelerinizle İzzet ve celal sahibi Allah'ın Binaenaleyh sizi dilediği an yakalayabilir Bu yanlış gidişten tevbe ediniz, dönünüz Allah düşmanlarına benzemeyiniz Duyduklarınızdan faydalanınız Allah yolu ile alakalı duyduklarınızla amel ediniz Ey oğul! Sen adetlere ve geleneklere bağlandın Onlara ehemmiyet verdin onlara mukayyet oldun. Allah ise rızkın talebini, sebebe vukufu, müsebbibin unutulmasını ve kendisine tevekkül edilmesini ister. Sen, amellere yeni baştan başlamalı, aynı zamanda son derece ihlaslı olmalısın. Bak, İzzet ve Celal sahibi Allah ne buyuruyor? Ben cinleri de, insanları da ancak Beni tanısınlar, bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Allah onları sırf kuru bir heves için yaratmamıştır. Sırf oyun için yaratmamıştır. Sırf yemek, içmek, uyumak, evlenmek için yaratmamıştır. Ey gafiller! İçinde bulunduğunuz gafletten uyanın. Sizin kalbiniz Allah'a doğru bir adım attığı zaman, O'nun sevgisi size doğru sayısız adımlar atar. Allah, sevenlerin muslatına onlardan daha çok şevklidir. Dilediğini sayısız nimetlerle rızıklandırır. Bir kul için bir şeyi murad ettiği zaman, o şeyi onun için hazırlar, bu suretlere değil, manalara taluk eden bir şeydir. Bir kul için, bahsettiğimiz bu haller tamamıyla hasıl olunca, artık onun rüt ve takvası sıhhat bulmuş, kemale ermiş olur. Öyle ki, gerek dünyevi, gerek uhrevi ve gerekse masivanın, Allah'ın gayri her şeyin tasallatından kurtulur. İşte bu andan itibaren, bu andan itibaren, Kendisine sıhhat, selamet gelir Mülk, saltanat gelir Beylik gelir Zerresi büyük bir dağ olur Katresi büyük bir umman olur Yıldızı ay olur Ayı güneş olur Azı çoğalır Mahvolmuşu vücut bulur Yok olmuşu beka bulur Bekaya kavuşur Hareketi sebat bulur Çeceresi yükselir ta arşa çıkar. Kökü ise yerin derinliklerine dalar. Dalları da hem dünyada hem de ahirette gölgelik yapar. Nedir bu dallar? Hikmettir, ilim, irfandır. Bahsettiğimiz bu hallere ulaşan kişinin nazarında dünya tıpkı bir yüzük halkası kadardır. Bir yüzük halkası kadardır. Öylesine küçük ve değersizdir. Ne dünya ona malik olabilir, ne de ahiret kayıt altına alabilir. Ne kendisine bir hükümdar malik olabilir, ne de bir köle. Onu hiçbir perde gizleyemez. Hiçbir kimse alamaz. Hiçbir keder onu kederlendiremez. İşte bu derecelere ulaşan bir kişi, kendilerini irşat maksadıyla diğer insanlarla bir arada bulunmak, onları ellerinden tutup Allah'a giden yolda yürümek ve kendilerini dünya denizinde boğulmaktan kurtarmak, salayetini elde etmiş olur. Allah bir kula hayır murad etti mi, onu diğer insanlara rehber, tabip, terbiyeci, Tercüman, ışık, kandil, güneş yapar. Eğer şanı yüce olan Allah kendisi için hayır murad ettiği kulunu bu sıfatlarla vazifelendirmek isterse hemen olur. Şayet bu sıfatları almaya hak kazanacak bir seviyeye gelmiş olmakla beraber onu bu vazifelerle vazifelendirmeyi murad etmezse o takdirde onu kendi katında perdeler Diğer insanlarca tanınmaz, bilinmez Veli olduğu onlarca meçhul kalır Şanı yüce olan Allah Bu dereceye erişmiş olan kişilerin Kimisini külli bir muhafaza ve külli bir selametle Halk arasına gönderir Yukarıda belirtilen sıfatları haiz olarak kendilerini halkı irşat vazifesiyle vazifelendirir. Aynı zamanda diğer insanların maslahatlarını görüp hidayete ermelerini sağlama hususunda da muavakiyet verir. Dünyada zahit olanlar ahirete dair huslarda deninirler. Dünya hayatını züht ve takva sahibi olarak geçirenler ahireti tanırlar. Hem dünya hayatında hem de ahiret hususlarında zahit olanlar, dünyanın da ahiretinde Rabbi Allah'ı tanırlar. Öyle bir gaflete düştünüz ki, sanki hiç ölmeyeceksiniz. Sanki kıyamet günü haşrolunmayacak, Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeyecek ve sırat köprüsünden geçmeyeceksiniz. İşte sizin hal ve tavrınız gerçekte bundan ibaret. Fakat böyle olduğu halde yine de Müslümanlık ve Mü'minlik iddiasında bulunabiliyorsunuz. Kendileriyle amil olmadığınız takdirde şu Kur'an ile ilim sizin aleyhinizde birer delildir, hüccettir, senettir. O halde Kur'an ile amil olmalı ilminizle, Amir olmalısınız. Alimlerin meclislerinde bulunup da onların size söylediklerini dinlemez ve kabul etmezseniz, bu durum sizin aleyhinizde bir delil, bir hüccet ve bir senet olur. Onların meclislerinde bulunup da söylediklerini dinlememenin ve kabul etmemenin günah sizin boynunuzdadır. Bu tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mülaki olup da onun size söylediklerini kabul etmemenize benzer. Kıyamet günü Allah'ın celalinden, azametinden, kibriyasından ve adaletinden korkmak, bütün insanlara ve mahlukata şamildir. Mahlukatın tamamı kıyamet günü Allah'ın celal ve azametinden korkar. O günü bütün dünya sultanları, bütün dünya mülkleri, ortadan kalkar yalnız Allah'ın mülkü ve hakimiyeti kalır kıyamet günü her şey ona rücu eder Allah dostlarının saltanat ve büyüklüğü ortaya çıkar azizlikleri ve Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadıkları ortaya çıkar İzzet ve celal sahibi Allah'ın onlara olan ikramı ortaya çıkar bugün yani dünya hayatında İnsanların, beldelerin ve yeryüzünün başlıca merkezlerinin Allah yolunda görülecek hizmetlerini onlar yüklenmiştir. Dünyanın kıvamı onlarladır. Allah dostları halkın emirleridir, reisleridir, insanlar nezdinde hakkın vekilleri, naipleridir. Fakat onların bu sıfatları manevidir, mana yönündendir. Allah dostları bu vazifelerle manen vazifelidirler. Sureta ve maddi bakımdan vazifeli değillerdir. Bu vazife bugün manendir, yarın ise sureta ve maddi bakımdandır. Muhariplerin şecaat ve kahramanlığı harp meydanlarındadır. Onlar cesaret ve kahramanlıklarını kafirlerle ve düşman ordusuyla, savaşırken gösterirler. Salihlerin şecaat ve kahramanlığı nefslerine, hevai arzularına, şeytana ve insan şeytanları kötü arkadaşlara karşıdır. Allah'ın seçkin kullarının şecaat ve kahramanlığı da gerek dünyevi, gerek uhrevi hususlarda, gerekse masivadan, Allah'tan başka her şeyde züht ve takva sahibi olmaktadır. Ey oğul, uyan. Kendi iraden harici, başkaları tarafından uyandırılmadan önce uyan. Dine sarıl, dinine sahip kişilerin arasına karış, onlarla birlikte ol. Hiç şüphe yok ki, asıl insan olanlar, dinine sarılmış olanlardır. İnsanların en akıllısı, İzzet ve Celal sahibi Allah'a itaat eden, O'nun dinine, kitabına sarılan ve yaşayışını Allah'ın ahkamına uygun geçiren kişidir. İnsanların en cahili de Allah'a isyan eden, yaşayışını O'nun dinine, kitabına ve ahkamına uygun olarak geçirmeyen kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ellerin ihtiyaç sahibi olsun. Dinine sahip kişilerle beraber oldun ve onları sevdiğin zaman, Ellerin Allah'tan başka her şeyden müstahane olur, Kalbin ise nifaktan ve nifak ehlinden kaçar, uzak durur. Münafık, mürahi kişi hiçbir güzeli ameli bulunmayan kişidir. Senin kendisiyle ancak Allah'ın rızasını murad ettiğin amellerin kabul edilir. Yine şunu da ifade edelim ki, senin amellerinin suret ve şekli değil, bilakis manası makbul ve muteberdir. Amellerde esas olan şekil ve suret değil, bilakis mana ve ruhtur. Amellerin hususunda nefsine, hevai duygularına, şeytana ve dünyevi emellerine karşı geldiğin takdirde, Allah senin amellerini kabul buyurur. Öyleyse güzel ameller işte. Bunlarla ihlaslı ol. Amellerinle asla öbürlenme. Onlara mağrur olma. Senin ancak Allah rızası için yapmış olduğun amellerin kabul olur. İnsanlara gösteriş yapmak ve onların teveccühünü kazanmak için yapmış olduğun ameller ise kabul olmaz. Hayf sana ki amellerini insanlara gösteriş yapmak ve onların teveccühünü kazanmak için yapıyorsun. Fakat aynı amelleri izzet ve celal sahibi Allah'ın kabul etmesini istiyorsun. Bu boş bir hevesten ibarettir. Hırs, tekebbür ve ferahı bırak. Ferahlanmayı azalt, hüznü çoğalt. Zira hiç şüphe yok ki sen Ferahlanma ve neşelenme evinde değilsin. Bilakis hüzün evindesin. Zindan evindesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daimi tefekkür halinde bulunurdu. Az ferahlanır çok hüzünlenirdi. Pek az gülerdi. Gülüşü de sadece tebessümden ibaret kalırdı. Bu sırf yanındakilerin gönlünü hoş etmek için yapardı. Gönlünde çok hüzünler ve meşgaller bulunurdu. Ancak asabın işleri ve dünyevi meseleler için dışarı çıkardı. Herhangi bir iş bulunmadığı takdirde ise asla evinden çıkmaz ve hiçbir kimseyle oturmazdı. Ey oğul! İzzet ve Celal sahibi Allah ile beraberliğin sahih olunca, Özün hayrete düşer, kalbin safileşir, bakışların halis birer ibret olur, kalbin de hep tefekkür eder. Ruhun ve batının ise izzet ve celal sahibi Allah'a ulaşır. Dünyevi meseleler ve dünyevi emeller üzerinde düşünmek bir ukubettir, bir cezadır. Hakikatlerin görülmesine engel olan bir perdedir. Ahiretle alakalı meseleler üzerinde düşünmek ise bir ilimdir, kalp için bir hayattır. Tefekkür eden kişi, dünyanın da ahiretin de ahvalini bildiren ilme sahip kılınır. Hayf sana ki, habire rızık peşinde koşarak dünyada kalbini yitiriyorsun. Zira izzet ve celal sahibi Allah, dünyada senin için mukadder olan Rızıkları çoktan tayin etmiş, bu işlerden çoktan fari olmuştur. Ayrıca o rızıkların vakitlerini de tayin ve takdir etmiştir. Senin onların her birine ne zaman nail olacağın onun katında bellidir. Her gün senin için yeni rızık ortaya çıkar. Senin bu rızkı arayıp aramaman neticeyi değiştirmez. Eğer senin için mukadderse mutlaka gelir. Böyle olduğu halde rızık hususundaki hırsın seni izzet ve celal sahibi Allah indinde de insanlar nazarında da rezil rüsva eder, perişan durumlara düşürür. Sen imanının noksanlığı nispetinde, rızık talebinde hırslı davranır, ziyadeliğin nispetinde hırslanmaz, kemali ve tamlığı nispetinde ise hiçbir endişede de bulunmazsın. Ey oğul! Ciddi olanı gayri ciddi olanla karıştırma. Senin gönlün halkla birlikte bulunduğu müddetçe Halık'la yani Allah ile nasıl birlikte olabilir ki? Sen sebeplere dayanarak onları Allah'a ortak ediyorsun. Bu durumda sen bir müşriksin. O halde müsebbip ile yani Allah'la birlikte nasıl olabilirsin zahir ile batın idrak edilen ile edilmeyen insanların katındaki ile Allah'ın katındaki nasıl bir arada toplanabilir müsebbibi unutup da sebeple meşgul olan kişi ne cahildir birinciyi terk edip de ikinciyle beraber duran ne cahildir baki olanı unutup da Fani olanla sevinen ne cahildir. Ey oğul, Cahillerle arkadaşlık ediyorsun. Bu durumda onların cehaletinden sana da bulaşabilir. Ahmaklarla arkadaşlık etmek, Aldatıcı bir arkadaşlıktır. Sen, Sağlam inançlı, Alim ve ilmiyle amil müminlerle arkadaşlık et. Her hal ve hareketlerinde, Müminlerin halleri ne güzeldir. Müminler, cihatlarında ve nefisleri ile hevai arzularının kırılmasından ne de kuvvetlidirler. İşte bunun içindir ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Müminin sevinci yüzündedir. Hüznü ise kalbindedir. Mümin iman kuvveti sebebiyle diğer insanlara karşı daha iman neşeli ve güler yüzlü görünmeye, hüznü de Allah ile kendi arasında gizli tutmaya muktedir olabilir. Müminin hüznü daimidir. Çok tefekkür eder, çok ağlar, az güler. İşte bunun içindir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Mümin için İzzet ve Celal sahibi Rabbine kavuşmanın dışında rahat yoktur. Mü'min güler yüzlülüğü ile hüznünü örter. Onun güler yüzlülüğü sayesinde hüznü gizlenir. Mü'minin görünüşü rızık için hareket halindedir. Batını ise izzet ve celal sahibi Rabbi ile birliktedir. Onun zahiri bedeni aile efradı içindir. Batını ise izzet ve celal sahibi Rabbi içindir. İçini ne ailesine? Ne evladına, ne komşularına ve ne de izzet ve celal sahibi Rabbinin mahlukatından herhangi birine ifşa eder. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne daima kulak verir. İşlerinizi gizlilikle yürütünüz. Mümin kendi katındakini gizli tutmaktan geri durmaz. Eğer kazara hislerine mağlup olur da ağzından bir söz dökülürse hemen meseleyi toparlar, sözü değiştirir, ağzından çıkanı gizler ve kendisinden zuhur eden bu sözlerden ötürü mazeret beyan eder. Ey oğul, beni kendine ayna edin, beni kalbine, özüne ayna edin, amellerine ayna edin, bana yaklaş. Zira hiç şüphe yok ki sen benden Uzak bulunduğun zamanlar, göremediklerini bana yakın olduğun zaman kendi nefsinde görürsün. Eğer din hususunda ihtiyaçların varsa bana gel, bana yapış, ben seni sırf izzet ve celal sahibi, Allah'ın hakkı için, Allah'ın din için severim. Bende kişiyi izzet ve celal sahibi Allah'ın dinine çeken bir hassa, bir cesaret vardır. Sen haşin, anlayışsız, hakiki gümüşü kalpından ayırt edemeyen ve münafık bir elde terbiye olmuşsun Şimdi kendi dünyanı kendi evinde bırak ve bana yaklaş. Zira ben ayetin kapısında durmaktayım. Sen de yanımda dur ve benim söylediklerimi dinle. Ve ölmeden önce onlarla amel et. Zira kısa bir müddet sonra ömrün bitecek ve öleceksin. Her şey Allah korkusu ve Allah'tan haşiyet üzerine kurulmuştur. Sen de Allah korkusu bulunmadığı takdirde ne dünyada ne de ahirette senin için güven yoktur. İzzet ve celal sahibi Allah'tan korkmak başlı başına bir ilimdir. İşte bunun için ki aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Fatır Suresi 28. Ayet Allah'tan ancak İlmiyle amel eden alimler korkar. O alimler ki bilirler ve bildiklerinin gereğini yerine getirirler. Amellerine mükafat olarak da Allah'tan herhangi bir karşılık beklemezler. Bilakis sadece Allah'ın rızasını ve yakınlığını dilerler. Onun sevgisini, ondan uzak olmaktan veya onunla aralarında perdeler bulunmasından kurtulmayı murad ederler. Gerek dünyada ve gerekse ahirette yüzlerine hiçbir kapının kapanmamasını murad ederler. Ne dünyaya ve dünyevi şeylere rağbet ederler, ne ahirete ve uhrevi şeylere rağbet ederler. Ne de masivaya. Dünya bazı kişiler içindir. Bazıları ona rağbet eder. Ahirette bazı kişiler içindir Bazıları da ona rağbet eder İzzet ve celal sahibi Allah da Bazı kişiler içindir Onlar da aziz ve celil olan Allah'a rağbet ederler Bunlar Sarsılmaz iman sahibi Arif Allah'ı seven Allah'tan korkan Allah için mahzun olan ve Allah için gönlü kırık olan Müminlerdir Bunlar Öyle bir topluluktur ki aziz ve celil olan Allah'tan gıyabında korkarlar. Allah onların zahir gözlerinden gâiptir. Onu kafa gözleriyle göremezler. Fakat kalp gözlerinde ise daima hazırdır. Kalp gözleri ile onu daima müşahede ederler. Müminler Allah'tan nasıl korkmasınlar ki o her gün yeni bir yaratış içindedir Tahir eder tebliğ eder Kimine yardım eder Kimini rezil rüsva eder Birini hayata getirir Bir diğerinin canını alır Kiminin isteğini kabul buyurur Kimini ise reddeder Kimini kendine yakın eder Kimini de kendinden uzaklaştırır o yaptığından sorumlu tutulmaz. İnsanlar ise istediklerinden sorguya çekilirler. Allah'ın bizi kendine yaklaştır. Asla uzak tutma. Ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.